Afyon Emniyet Müdürlüğü'ne Ben, sizin insaniyet ve vicdanınıza itimaden, mahrem işlerimi size beyan ediyorum. Hem vazife itibariyle siz, bizimle pek çok alakadarsınız. Çünkü Risale-i Nur'un asayiş noktasında, 20 seneden beri yüz bin şakirdinden hiçbir vukuat olmadığı gibi, pek çok zabıta memurlarının itiraflarıyla ve bir şey aleyhimizde kaydetmemeleriyle bunu ispat eder. Buraya Ankara Emniyeti Umumiye Müdürü geldiğini bir çocuktan işittim. Herhalde benim halimi soracak diye bir şey kaleme aldım ki rahatsızlığım münasebetiyle ona konuşmak yerinde takdim edeyim. Birden gittiğini işittim. Size Leffen onu gönderiyorum. Münasip görseniz Beray malumat ona gönderirsiniz. Ben dünya işlerini bilmiyorum. Halklar ile görüşemiyorum. Senden başka burada kimsem yok ki reyini alayım. Benim şahsıma ait mesele, gerçi çok ehemmiyetsizdir, cüz'idir, fakat Risale-i Nur'a ait mesele, bu vatan ve millette pek çok ehemmiyeti var. Size kat'iyyen ve çok emarelerle ve kati kanaatımla beyan ediyorum ki, gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükümet, alemi İslam'a ve dünyaya karşı, gayet şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak, mevcudiyetini, haysiyetini, şerefini, Mefahiri tarihiyesini O'nun ibraziyle gösterecektir. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim! Ali köyünde Risale-i Nur Şakirtlerinden Ali Efendi, münafıklar hakkında bir ayet i kerimeyi soruyor. Şimdi zamanım izaha müsait olmadığı için, kısaca bir-iki cümle beyan ediyorum. Münafık öldükten sonra namazı kılınmaz mealindeki ayet, o zamandaki ihbar ilahi ile bilinen kat'î münafıklar demektir. Yoksa zan ile, şüphe münafık deyip namaz kılmamak olmaz. Madem la ilahe illallah der, ehli kıbledir. Sarih küfür söylemese veyahut tevbe etse namazı kılınabilir. O Aliköy'de Aleviler çok olduğunu ve bir kısmı rafizileye kadar gidebilmesi nazarıyla onların en fenası da münafık hakikatına dahil olmamak lazım gelir. Çünkü münafık itikatsızdır, kalpsizdir ve vicdansızdır. Peygamber aleyhissalatu vesselam aleyhindedir. Şimdiki bazı zındıklar gibi. Alevi ve Şiilerin müfritleri ise değil Peygamber aleyhissalatu vesselam aleyhinde, belki Ali Beyt'in muhabbetinden ifrat kerane muhabbet besliyorlar. Münafıkların tefritlerine mukabil bunlar ifrat ediyorlar. Haddi şeriattan çıktıkları vakit münafık değil ehli bid'a oluyorlar, fasık oluyorlar, zındıkaya girmiyorlar. Hazreti Ali radıyallahu an 20 sene hürmet ettiği ve onlara şehhül İslam mertebesinde onların hükmünü kabul ettiği Ebubekir, Ömer, Osman radıyallahu anhuma iliş meseler Hazreti Ali radıyallahu anhu o üç halifeye hürmet ettiği gibi onlar da hürmet etseler, farz namazını kılsalar yeter. Hem madem Risale-i Nur şakirtlerinin en büyük üstadı, peygamberden Aleyhissalatu vesselam sonra Celcelutiyenin şahadetiyle İmam Ali radıyallahu anh'tır. Onun muhabbetini dava eden Şiiler, Aleviler Risale-i Nur'un derslerini Sünnilerden ziyade dinlemeseler Ali Beyt'e muhabbet davaları yanlış olur. Zaten kaç sene evvel o Alevi köyünde üç alevin himmetiyle Masumlar Risale-i Nur'u şevk ile yazmalarını işittim. Hatta o zamanda o köyü de duama dahil etmiştim. İnşallah yine orada imam olmak istenilen kardeşimiz Ali'nin himmetiyle ve Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh varisi küçük Ali gibi kardeşlerimizin gayretiyle onların hakkındaki dualarım boş gitmeyecek, o köydeki iki kısım sünni, alevi ittifak edecek. Geçen hadiseyi ihanetten merak etmeyiniz. O hadise söndü, planları akim kaldı. O yapan adam da şimdi kendini nefreti umumiyden kurtarmak için yeminler ile inkar ediyor. Ben onu o olduğunu bilmedim, yoksa ilişmezdim. Zaten iliştiği yoktur. Elini uzattı, başımdaki mendili açtı. Hem de buraya Ankara Emniyet Müdürü Umumiisi mühim memurlar ile buraya gelmesini haber aldığı için o ihanete cesaret etti. O büyük memurlar buraya geldiler. Benim aleyhimde olan vali, Rumeli'li olmasından benimle görüştürmedi. Ben de size gönderdiğim konuşmak parçasını Afyon Emniyet Müdürü vasıtasıyla, Ankara'da ona göndermek için, bunun ile melfuf pusla ile Afyon Emniyeti Dairesine gönderdim. Ben de katiyen müteessir değilim. Zaten ehemmiyeti de kalmadı. Siz de hiç merak etmeyiniz. Hem her şeyde olduğu gibi, bunda da kader-i ilahi benim hakkımda onların o zulmünü, ehemmiyetli bir merhamete çevirdiğini katiyen gördüm, Allah'a şükrettim. Dünkü gün, bayramdan sonra bana göndereceğiniz emanetleri beklerken, mektubunuzu aldım. Bir işar olmazsa, on gün sonra takdim edeceğiz cümlesini gördüm. Demek telaş etmişsiniz, onun için göndermediniz. Endişe edilecek bir şey yok. Fakat buraya ehemmiyetli memurlar geldikleri zamanda göndermemek, emanet buraya gelmemek, İhtiyarsız bir güzel ihtiyat olmuş. Salahaddin'in pek uzun ve on mektup kadar beni memnun eden ve sadakatine ve sebatına bu fırtınalar hiç tesir etmediğini ve daima bir Abdurrahman hükmünde bulunduğunu ve o havalideki kardeşlerimiz fütursuz çalıştıklarını bildiren mektubunu aldım. Maşallah dedim. Baba ve oğlu Isparta kahramanları gibi sarsılmıyorlar. Fakat şimdi Risale-i Nur'un tab suretiyle intişarı, Hakiki bir ihlas ve kuvvetli bir tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak lazım geldiğinden, Kastamonu vilayetindeki kardeşlerimiz, Ispartalılara ihlas ve tesanütte benzemeye mecburdurlar. İnşallah onlar dahi, şahsi hissiyatlarını bu kutsi hizmetin zararına istimal etmeyecekler. Hem gerçi Risale-i Nur, parlak ve kuvvetli hakikatleriyle serbestiyetini kazanmış ve düşmanlarını bir cihette mağlup etmiş. Fakat, Eskiden ziyade ihtiyata ihtiyacımız var. Çünkü münafık düşmanlar durmuyorlar, bahaneler arıyorlar, hükümeti ifale çalışıyorlar. Selahaddin Hususi kendine ait bir meseleyi soruyor. Dünya hayatı ictimaiye bağlanmak istiyor. Madem o haslar içindedir, kat'iyen Risale-i Nur'un hizmetine zararı varsa girmeyecek. Eğer bilse ki o refikay hayatını bazı has kardeşlerimiz gibi Risale-i Nur'un hizmetinde yardımcı olarak çalıştırsa o hayata girebilir çünkü hasların hayatı Risale-i Nur'a aittir ve şahs-ı manevîsini temsil eden şaketlerinin tensibiyle kayıt altına girebilir. Peder ve vâridesinin reyleri de varsa inşallah zararı olmaz. Aziz Sıddık kardeşlerim, merak etmeyiniz, telaş edilecek bir şey yok. Yalnız bayramdan sonra Ankara Emniyeti Umumi Müdürü mühim memurlarla buraya gelmeleri ve bir cihette benimle de gizli alakadar bir surette gelmesinden evvel, bir kumandan, onların gelmesinden cesaret alıp, hafifçe bana ilişti. Fakat sonra pişman oldular, o büyük memurlar geldikten sonra, mucib endişe bir şey olmadı. Tahminimce, bana ait mesele bir derece kardeşlerime sirayet etmesi cihetiyle, feyziye zahiren hafifçe ilişilmiş, fakat ben merak ediyorum, onu taharri etmekte neyi bahane etmişler, neyi aramışlar, Tafsilatı nedir? Madem iki sene tetkikattan sonra, üç mahkeme kitap ve mektuplarımızı bila istisna bize iade etmiş, biz de dünya siyasetiyle alakadar olmadığımız onlarca tahakkuk etmiş, daha ne arayabilirler? Olsa olsa hususi, belki kıskançlık eseri veyahut garaz veyahut gizli zındıkların tahrikiyle böyle bazı kanunsuzluklar, kanun namına yapılıyor. Bu hallere mukabil, tam metanet ve tesanüt, ve sarsılmamak ve telaş etmemek lazımdır. Aziz Sıddık kardeşim, camide az görüştük, lüzumlu bazı şeyler söyleyeceğim, hatırında kalsın. Evvela Bedre'deki yüz senelik vazifeyi on sene zarfında gören Sabri kardeşimizin samimi dostları olan Hakkı, Hulusi P, Mehmet ve Barla'da Şamlı, Süleyman, Bahri gibi kıymetler kardeşlerimize benim tarafımdan çok selam ediyorum. Saniyen, Küçük Ali'nin büyük kardeşi Mübarek Mustafa'nın Abdurrahman'dan irsiyet aldığı vazifesini, kahraman kardeşi ve Mübarek Mahdum'u o vazifeyi tamamıyla görüyorlar. Onun vazifesi ve hizmeti devam ediyor, merak etmesin. Hafız Mustafa, el-Hak, merhum Hafız Ali'nin zamanında onunla beraber ektikleri nurani tohumların çok mübarek mahsulatı var. Hem Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh vefatından sonra hapiste onun yerinde bana hizmeti, her vakit onu benim hatırıma getiriyor. Merhum lütfinin ehemmiyetli varislerinden Abdullah Çavuş, kahraman Tahiri ile Atabeyi Nurs Karyem hükmüne getirmişler. İslam köylü Abdullah, Hafız Ali rahmetullahi aleyh zamanında Risale-i Nur'a çok hizmet etmiş. Onlara umumen selam ediyorum. Mübarek Tahiri'nin küçücük bir medreseyi Nuriye hükmünde, hanesindeki mübareklere dua ediyorum. Yeni bir hafız Ali Rahmetullahi aleyh numunesini gösteren ve Milaslı Halil İbrahim'in sadakatini andıran İslam köylü Halil İbrahim ve orada ona benzeyen kardeşlerime de pek çok selam ve bilhassa İsparta'da kahraman Rüştü'nün kahraman kardeşi Burhan bizi çok minnettar ettiğini ve az bir işle bize ve Risale-i Nur'a pek çok iş gördüğünü söyleyiniz. Zaten sana şifahen söylemiştim. Unutma, hususi zekâiyi de gör ve de ki, Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Yine zekâi namında ve suretinde birader Zadem Abdurrahman'ı yine bana verdi. Daha şifahen söylediklerimi sen bilirsin, sen benim mektubumsun. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin bu defa neşeli güzel mektuplarınız, Risale-i Nur'un serbestiyeti ve matbaa kapısıyla intişarı hakkında beni çok mesrur eyledi ve kahraman Tahiri'nin yine bu ehemmiyetli işte çalışması için buraya gelmesi beni şiddetle dünyaya bakmaya sevk etti. Kalben dedim, madem kardeşlerim bu derece istiyorlar, çaresini arayacağız. Gecede kalbime geldi ki, iki ehemmiyetli sebepten inayet-i ilahiye tam serbestiyet ve eski harflerle tamamını tab etmek tam müsaade etmiyor. Birinci sebep, i̇mam Ali'nin radıyallahu anh işaret ettiği gibi, perde altında her müştak, kendi kalemiyle, Yahut başka kalemi çalıştırmasıyla büyük bir ibadet ve ahirette şehitlerin kanıyla racihane muvazene edilen mürekkeb ile mücahede hükmündeki kitabetle envar-ı imanı neşretmektir. Eğer tabi edilse herkes kolayca elde ettiği için kemali merakla ona çalışamaz, bilfiil neşrine hizmet vazifesini kaybeder. İkinci sebep Risale-i Nur'un mühim bir vazifesi Alemi İslam'ın ekseriyet-i mutlakasının yazısı ve hattı olan huruf arabiyeyi muhafaza etmek olduğundan tab yolu ile işe girişilse, şimdi ekser halk yalnız yeni hurufu bildikleri için en çok risaleleri yeni hurufla tab etmek lazım gelecek. Bu ise Risale-i Nur'un yeni hurufa bir fetvası olup şakirtleri de o kolay yazıyı tercih etmeye sebep olur. Onun için şimdiye kadar pek çok müstehak ve layık iken Risale-i Nûre'ye serbestiyet verilmemişti. Lillahülhamd şimdi hakikatlarının kuvvetiyle serbestiyeti kazandı. Hatta eski harfle tap yasak iken Ayetül Kübra'yı bize teslim ettirip bir keramet-i ekber gösterdi. Biz şimdi gayet mühim ve herkese lazım meyve ile Hiczetullahül Baligayı ikisi bir cilt olarak yeni hurufla tab etmek için ile İstanbul'a gönderdim. Yalnız meyvenin 10. ve 11. meselelerini vakit bulamayıp, tasihsiz ona verdim. Şayet tabedilse, edilse, o iki meseleyi tam tasih edip ona gönderirsiniz. Hem o iki risale, dahilde ya hariçte, âşikâre veya gizli, İstanbul'da veya dışarıda eski harflerle tab etmek lazımdır. Hem mucizat-ı Kur'aniye zehirleriyle, ve mu'cizat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam dahi zeyilleriyle beraber, ikisi bir cilt içinde eski harflerle imkan dairesinde, ya İstanbul veya başka yerde eski harflerle, tevafuklu hizb Nuriye, Hizb-ül Kur'an gibi tab etmesine çalışmak lazımdır ki, Kur'an-ı Beyan'ın göze görünen tevafuk mu'cizesinin muhafaza ile tab edilmesine mukaddeme olsun. Fakat teenni ile, meşveret ile, İhtiyat ile bu kutsi meseleye çalışmak lazımdır. Umum kardeşlerime birer birer selam ve selametlerine dua ederiz. Cenabı Hakk'a hatsiz şükür olsun. En eski şakirlerden olan Kati Bosman ve Halil İbrahim hiç sarsılmadan değişmeden sadakatlerinde demir gibi devam edip çoklara da hüsnü misal oluyorlar. 27. mektubun lahikasının Zeyli Bismihi Subhanе Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık Kardeşlerim, Bu defa şehit merhum Hafız Ali'nin önemli bir varisi ve Denizli talebelerinin yüksek bir mümessili ve Denizli şehrinin Risale-i Nur'a karşı fevkalade teveccühünün bir tercümanı, kardeşimiz Hasan Feyzi'nin edibane, Risale-i Nur hakkında fevkalade senâkârâne pek uzun bir mektubunu aldım. Bu uzun mektubun tamamı, konferans isimli kitapta neşredilmiştir. Risale-i Nur'un bana teslim olması münasebetiyle, kardeşimiz Hafız Mustafa'nın çalışması hakkında yazdığım mektubun içinde, Risale-i Nur'un çok ehemmiyetli kıymetini muhtasar bir surette beyanatıma ve hissi kable-l-vuku mektuplarımdaki ehemmiyetli davalarıma, bu uzun mektup tam bir izah, ve Denizli şehrinin Risale-i Nur lehinde bir kuvvetli şehadeti ve bir şahidi olmak cihetiyle, hem bu zat mektep fenlerinde çok zaman alakadar olup, kıdemli bir muallim ve alim olma sahisiyetiyle, Risale-i Nur hakkındaki bu parlak şehadeti, çok ehemmiyetli gördüm. Yalnız, bana bakan kısımları, yatay veya tadil etmeyi münasip gördüm. Bir, iki, üç yerde de, herkese göstermek münasip görmediğimden, çizgi altına aldım ve sizlere de 27. mektubun veya lahikasının bir zeyli olarak gönderdim. Bu parça mektubumu onun mektubunun başında yazabilirsiniz. Hasan Feyzi kardeşimiz onun bazı cümlelerini tayyetmemden gücenmesin. Çünkü umum talebelere o tay yolunan kısım lazım değil, hususi bazılarda kalabilir. Bu zat, doğrudan doğruya hakaiki imaniye ve Kur'aniye'yi bir şahs-ı manevi mahiyetinde, Risale-i Nur şahs-ı manevisinin cesedine girmiş ve eczalarının libasını giymiş bir tarzda, Tevkalade bir sena ile ona hitap ediyor. Ben baktıkça, birden itirazkârâne hüsnuzanlı pek ziyadedir tahtur ettiğim dakikada, hakikati Kur'aniye manen dedi, ''Cesede libasa bakma, bana bak.'' O benim hakkımda konuşuyor. Doğru söylemiş. Ben daha ilişmedim. Yalnız Risale-i Nur tercümanı hakkında sarihan veya işareten veya kinayeten onun haddinden pek fazla senakarına tabiratı tadil etmeye lüzumu var. Başkalar hususan ehli tenkit insanlar nazarında biçare şahsıma bu nevi hüsnü zanlını kabul etmemek mesleğimize lazım geliyor. Tadilime gücenmesin. O Bedüzzaman nurun hadimidir. Eğer dünyayı istese ve dileseydi, kendisine sunulan hediye ve behiyeleri, zekat ve sadakaları ve bu teberru ve terekeleri alsaydı, bugün bir milyoner olurdu. Fakat o tıpkı Cenab-ı Ömer'in radıyallahu an dediği gibi, sırtıma fazla yük alırsam, nefs-i natıka hikainatın kalbi ve Allah'ın habibi Muhammed-i Arabi alayhis salatu ve yaranı olan Kamil ve vasıllara yetişemem ve yarı yolda kalırım diyor. Bütün eşya ve eflaki senin için yarattım habibim fermanına, ben de senin için onların hepsini terk ve feda ettim diye verilen cevabı Hazreti Risalet Penahiye ittiba ve imtisalen, o da dünya ve mafihayı ve muhabbet ve sevdasını terk ve hatta terki de terk ederek bütün hizmet ve himmetini ve şu ömrü nazenininini envar-ı Kur'aniyenin intişarına sarf ve hasretmiştir. İşte bunun için şimdi çektiği bütün zahmetler rahmet, yaptığı hizmetler hikmet olmuş. Celali yüzünden cemalini de gösterip alem bir gülzar-ı kemal bulmuştur. Lütfu kahrı şeyi vahid bilmeyen çekti azap, ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Niyazi Mısri gibi diyen bu tercüman her şeyi hoş görerek katreyi umman, ademi insan ve nurunu aleme sultan eylemiştir. Ona Kürdi denilmesi ve Kasidi Hazreti İmamı Ali'de radıyallahu an görülen ya mudriken kelimesinin haz ve kalbiyle Kürt ima ve işaretinin bulunması gerçekten Kürtlüğüne delalet etmez ve onun manevi silsileyi şerafet ve siyadetten tenzil ve teb'idini icab ettirmez. Bu isnat ve izafe Kürdistan'da doğup büyüyen ve bu lakapla maruf ve meşhur olan bu zatın Risaletün Nur'un tercümanı olduğunu sırf aleme ilan etmek içindir. Yoksa Kürtlüğünü ispat etmek için değildir. Kürtçe bilmesi, o kıyafete girmesi ve öyle görünmesi kendini setr-i için olup Hakiki hüviyet ve milliyetini ihlal ve inkar mana ve maksadı ile değildir diye düşünüyorum. Âlem İslamiyet ve insaniyete ve Haremeyn-i Şerifeyne asırlarca hizmet eden bu kahraman Türk milletini onun çok sevmesinde ve hayatının mühim bir kısmını hep Türklerle meskûn olan bu havalide geçirmesinde büyük hikmetler, mana ve mülahazalar olsa gerektir. Ebruyi Habibi Ekrem için Kerbela'da revan olan dem için, şeb-i firkatte ağlayan göz için, rahı aşkında sürünen yüz için, Risale-i Nur'a ve üstaada ve İslam'a zafer ver ya Rabbi. Amin. Ey Risale-i Nur, seni söndürmek isteyen bedbahtların necmi istikbali sönsün. İzzet ve ikbali ve şanu şerefi aksine dönsün. Sen sönmez ve ölmez bir nursun. Boyun bala gözün şehla gören mecnun seni leyla sözün ferşte gözün açta, gönül meftun sana cana nikabın nur nigahın nur kitabın nur senin ey nur bağın nursi huyun munis, özün idris ferdiyekta açılmış gül öter bülbül yüzünde var zarif bir tül yazılmış üstüne nurdan Kâbe Kauseyni ev Sana canın feda etmez mi senden hem görenler hak sözün hak hem özün hak hem mesleğin hak hem makamın Kâbetül Ülya Yuriduna li nur Allahi bi efvahihim wallahu mutimmu nurihi wa law karihal kafirun Üstadım efendim hazretleri ben bu yazıları Risaletün Nur'un eli ve kalemi ve diliyle bu hakir kalbime ondan sıçrayan küçük bir kıvılcım parçası ile yazdım. Kabulünü ve imdat ve ilhamın kesilmemesini rica eder ve hürmetle ellerinizden öper ve dualarınızı beklerim efendim. Duanıza muhtaç talebeniz Hasan Feyzi. Rahmetullahi Aleyh.